Radyo Tiyatrosu Eskimo Kızının Romanı Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Mark Twain Senaryo Nihal Gökçek Ses Kayıt Mahmut Acar KORGU LİDEM TÜRKMEN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 ...benim hafta dostum Michael. Yeni yazı dizisinin fotoğraflarını çekmekten vazgeçtiği için çok pişman olacak. Her neyse. Şimdi onu düşünmeyi bırakıp bu geldiğim Eskimoğulları ülkesinde... ...benim lisanımı konuşabilen birini bulayım. İşte. Denizin kıyısında kanı tamir eden bir ihtiyaç... ...ondan sormaya başlayabilirim... ...bakalım dilimizi biliyor mu? Merhaba bayım... ...dilimi anlayabiliyor musunuz acaba? Anlaşamayacağız galiba... ...hey bayım... Hmm. ...Amerika... ...Amerika... ...Amerika... ...Amerika... ...evet evet Amerika... Eh. Ha, ...eliyle bir yerle bir işaret ediyor... Hmm. ...sanırım dilimi bilenin orada olduğunu ifade ediyor... ...hay Allah... ...tamam tamam anladım teşekkür ederim... <gülüyor> ...gidiyorum...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 Kendimi tanıtmayı unuttum. Adım Laska. Laska. Hoş bir adım ve. Evet, tıpkı senin gibi Laska. Teşekkür ederim Baytı Beyim. Ee, siz az önce bir şey sordunuz. Ha, sen için dilimizi öğrenmeye... ihtiyacı duydum diye soracaktım. İhtiyaç değil, bir gereklilik. Gereklilik mi? Yalnız dilinizi değil, misyonerlerin öğrettiği birçok şeyi biliyorum.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 Çok şirin ve bir o kadar da zeki bir kız şu Lask'a. Onunla röportaj yapmam bile gazete açısından ilgi çekici olur. İşte size sözüne ettiğim kocaman fotoğraf. Vay canına burası New York benim yaşadığım şehir. Sahi mi? Bir Amerikalı gazeteci geçen yıl geldiğinde hediye etti bu fotoğrafı. Harika karşılığında ne istedin? Röportaj karşılıklı konuştuk. Röportaj mı yaptın? Son bir yıldır gazetelerde kutukta yapılmış hiçbir röportajı rastlamadım. Rastlamamanız gayet doğal Bay Twain'dir. O gazeteci röportajı yaptıktan sonra hemen ertesi gün Amerika'ya dönmek üzere bindiği gemi... ...gece yarısı buzulları fark edememiş ve çarparak batmıştı. Nezik ki kurtulan olmamıştı. Olay. Evet şimdi hatırlıyorum. Gazetelere yansımıştı. Hatta bir gazetecinin de kayıtlar listesinde olduğu yazıldı. O günden bugüne gazeteciden hiçbir haber çıkmadı. Şimdi de siz geldiniz. Röportaj yapmak istiyorsunuz. Bir fark da küçük hanım. Ben Amerika'ya hemen dönmeyi düşünmüyorum. Uzun araştırmalar yapacağım. Bu konuda bana yardım edersen sevinirim.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 Sahi o gazeteleri postalar mısınız? Hiç şüphen olmasın. Belki eline biraz geç ulaşır ama olsun. Teşekkürler Bartu Bey. Beni mutlu ettiniz. Mutlu olduğuna sevindim küçük hanım. Evet istersen hikayene başlayabiliriz. Sizin hazırlığınız tamamsa başlayabiliriz. <gülüyor> Her şey hazır. Peki öyleyse anlatıyorum. <gülüyor> Bilindiği gibi bizler kabile halinde yaşarız.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 Peki o zaman nasıl istersiniz? Evimizle ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Söyle hadi yazıyorum. Oturulacak veya yatılacak kısımlarda... ...diğer evlerdekinden daha fazla kürk bulunur. Hmm, nasıl kürkler bunlar? Fok, deniz lütru, gümüş itilki... ...ayı ve sansara benzer birçok hayvan kürkleri işte. Anlıyorum. Laska... ...kullandığınız kürklerin Amerika'da... ...hakiki bir servet sayılabileceğini sana söylesem... ...bunun anlamını kavrayamayacağından eminim. Ne oldu Bayt Bey'in? Daldınız birden. Ha şey seni dinliyorum. Sen devam et lütfen. Duvar kenarlarındaki uyumaya mahsus buz bloklarına siz yatak diyorsunuz değil mi? Evet biz yatak değil. Amerika'daki evlerinize platformlarla buzdan uyuma blokları daha mı iyi döşenmiştir Bay way? Doğrusunu istersen hayır diyeceğim Laska. Bizimkiler buz yerine kumaş ve sünger dediğimiz yumuşak maddelerden yapılmıştır.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 Bak istersen yemin edebilirim. Yok inanıyorum. Bana öyle bakmayın gerçekten inanıyorum. New York'ta yaşamayı çok isterdim by the way. <gülüyor> Anlatamadım galiba. Laska'nın anlayabileceği tarzda vermeye çalıştığım bilgileri yanlış anladı. Saf genç kız. Bölnelerin New York'ta gayet ucuz olduğunu sandım. Eğer sizin dilinizi ve kültürünüzü çok iyi bilseydim. Sizinle New York'a gelirdim. Ve o kocaman fotoğrafı yanımda saklamak zorunda kalmazdım. Şey Alaska, beni yanlış anladın. Nasıl yanlış anladı? Bizim orada yani Amerika'da yaşasaydın balina yemeğine asla iltifat etmezdin. <gülüyor> Bizim orada balina yemeğine kimse iltifat etmez. İyi ama neden? Heh, sebebini ben de pek bilmiyorum. Ama zannedersem yemek çeşidinin fazlalığında. <gülüyor> ya da ne bileyim balina eti yememek bir gelenek. Evet öyle olmalı.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 avladıkları balıklardan ibaret olan bu insanların böyle bir yerde ne zenginliği olabilir? Ev desem? Cık, olamaz. Birçok eski aynını istese yapabilir. Kızaklar, köpekler, zıpkınlar, sandalları ya da kemikten balık iğneleri hiç olmaz. Bunlar servetten sayılmıyor. En iyisi sormak galiba. <gülüyor>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 Ben de bir an milyonlarca doları olduğunu söyleyecek sandım. Altı üstü basit birkaç oltayı ne Laska küçümsediğimi sanıp üzülmesin. En az onun kadar benim için de değerliymiş de... ...Servet'in büyüklüğünden şaşkına dönmüş gibi rol yapmaya devam edeyim. Susmanız bana inanmadığınızı gösterir Bahçı Bey. Halbuki ben inançlı bir kızım. Yalan söyleyeni yüce Allah'ın sevmeyeceğini bilirim. İşte bu yüzden de hiç yalan söyleyemem.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 Bilmiyorum bayım. Önce 5-6 iğneden bahsedecektim. Sonra sayısını gittikçe arttırarak. Aa anlıyorum Bayt Bey. Önce birer birer, sonra ikişer ikişer artır artıra söylemeliydim. Hiçim <gülüyor> bunu düşünemedim sanki. <gülüyor> Zararı yok küçük hanım. Mesele kalmadı artık. Bak kendimi toparladım. Biraz sonra şoka atlatmış olurum. Ama hazırlanmamış ve vücutça çelimsiz bir insana aniden 22 olta aynesinden bahsetmek yani kabul edersin ki. <gülüyor> Tabii ya. Adeta bir cinayeti yaptım. Beni affedin Bay the <gülüyor> Affettim bile. Ah say, babanın hazinesi nerede? Hey bana öyle kuskucu kuskucu bakma küçük hanım. Daha önce benimle röportaj yapan Amerikalı gazeteci de babamın hazinesinin yerini sormuştu. Ama ben o gazeteci değilim Laska. Benden çekinmene gerek yok. Size nasıl güvenebilirim? Laska benim ülkemde yüz milyon insan mı? Hiçbir balık iğnesi için <gülüyor> bana karşı itimatsızlık etmeyi aklından geçirmez. Kimseye söylemeyeceğinize söz verir misiniz? Söz veririm.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 Fakat bütün bunlara rağmen benim için her şey güllük gülistanlık değil ne yazık ki. Bunca şansa sahipken mutsuz görünmen çok üzücü. Zenginlik taşıması oldukça ağır büyüktür by the way. Siz anlayamazsınız. E, haklısın. Ben baban kadar zengin olamadım. Zenginlik fazla özenilecek bir şey değil ki. Yine de zengin olmak, köşeyi dönmek uğruna binlerce insan akıl almaz işler çevirmeye kalkabiliyor. Tabii ben her zaman dürüst yoldan zengin olmayı tercih ederim.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 Zengin kişinin çevresindekileri eli tek öpmeye, yavcılığa sevk etmesi gibi. Biliyor musunuz? Eskiden babamın yaptığı şakalara kimse gülmezdi. Ama şimdi onun gereksiz laflarına katıla katıla biliyorlar. Belki de gülmeyen olursa zenginliğine güvenen baban onları cezalandırıyor. Hayır. Bizim ülkemizde kimse kimseyi kendi kurallarını koyup cezalandırma hakkına sahip değildir. Bunun için mahkememiz var. Mahkeme kurulur, ona göre ceza verilir. Peki baban gülmezlerse ne yapıyor? İnciniyor.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 Hey bayan. Bana mı seslendiniz? Dikkatli olun ayağınız kayabilir. Merak etmeyin. Ayaklarım bu tabakalarında yürümeye alışıktı. A, a, a, düşüyorum. Tamam tamam sakin olun. Sizi tuttum. Ah, e, teşekkür ederim. <gülüyor> Sizi uyarmıştım. Dalgınıma geldi işte. Hay Allah, gezinti yerinde dolaşayım derken az daha ayaklarım birbirine dolaşıp düşecektim. <gülüyor> e, neden öyle bakıyorsunuz bana? Çok güzelsiniz.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 Bu hareketini kesinlikle tasvip etmiyorum. Lütfen bana inanın Bağlamayı kes Laska Sen bile onu doğru dürüst tanımıyorken Hırsız olmadığına kanaat getiremezsin Herkes beni dinlesin Kalülo'ya karşı geleneksel töreyi tatbik etmek üzere... ...kabile büyümüzün gelmesini istiyorum. Kaybolan iğneyi aramaya lüzum görmeden... ...kabile büyümüzün gelmesini nasıl istersin baba? Kaybolan iğne ha? Hepiniz geri çekilin. Ve ciddiyetinizi muhafaza edin. Kızım kaybolan iğneyi arayacak. Evet. Arayacağım ve bulacağım baba. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Gülmek sırası Gülmek şimdi. <Gülüyor> İneği bulduğum zaman gülme sırası bize gelecek. Biraz beklerseniz görürsünüz. İğneyi arayıp bulacağım. Ay, göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz. E, iğneyi buldun mu bari? Parmaklarınızı on veya on iki defa sayacak kadar bir zaman geçmişti. O uğursuz iğneyi hemen bulacağımı sanıyordum bulamadım. Öyle ısrar çekiyordum ki tarif etmem mümkün değil Bay Bey. Eniyi tekrar arasaydım belki bulurdum. Her yeri didik didik aradığım için tekrar Amelruz'um görmedim. Yoktu o kahrolu iğne. Ne oldu benim sevgili kızımı? iğneyi bulamadın mı? Şey ben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 ...senin söyleyeceklerin... ...başımıza gelebilecek her türlü felakete... ...göğüs gelebilmem için bana güç verecektir. Lütfen. Lütfen bana suçsuz olduğunu söyle. Şu anda ölümün nefesini... ...hissemde hissettiğim ne kadar gerçekse... ...suçsuz olduğun da o kadar... ...gerçektir Laskar. Şimdi için rahat edebilir. Benim temiz kalpli, güzel yüzlü Laskar. Sağ kalıla, Beni rahatlattın. Aranızdaki konuşma bitti mi Laskar?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 Size olan biteni her şeyi anlattım efendim. Kararınızı bekleyeceğiz. Tutukluyu savunacak kimse var mı? E, e, i̇ğneyi Kalula'nın çaldığı doğru değil efendim. Ha. Buradaki herkes onun çaldığını söylüyor ama. İkimiz bu akşam nişanlanmıştık efendim. Zaten bir gün sonra da bütün iğnelerin tek mirasçısı olacaktı. Bir iğne için koca bir serveti. Hatta hayatını tehlikeye atmaya değer mi sizce? Gaskın'ın söylediği de yapan hatırlı değil...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 Yakalanmayacağını düşünmüş olmalı. Senin bu konuda söyleyeceğin bir sözün var mı Kalula? Konuş Kalula. O gölgenin sahibi sen miydin? Evet. O gölge benim, benim gölgemdi efendim. Kalula. İtiraf etti işte. Aa, bakın İtiraf var var ya. Ya. Aklım hep o güzel parlak balık iğnelerinde kaldığı için... ...gözüme bir türlü uyku girmiyordu.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 ...fakat bizinkiler maalesef başka ceza türü bilmezler... ...ve kabul etmezler. Ha, dehşet verici bir şey. Peki sanık boğulmazsa ne yapılır? Eğer sanık boğulmaz da... ...yüzerek denizden kurtulursa... ...suçlu kabul edilir. Hemen yakalanır ve çok uzaklarda bir buz adasına bırakılarak... ...açlıktan ölmeye terk edilir. Hı, suçlu da olsa ölüyorsan... ...suçsuz da olsa. <gülüyor> Korkunç Allah. Im. Öyle bir adalet ki Bay Twain. ...eline düşene suçlu veya suçsuz. Hiç affetmiyorum...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 Sayenizde bütün kabilemi su tecrübesi cezasından vazgeçirmiş olurdum böylece. Evet kaldığımız yerden devam edelim mi Laska? Ah özür dilerim. Konuyu dallandırıp budaklandırınca asıl anlatmak istediğim kısmı unutuverdim. Önemli değil ben dinliyorum. Vaktimde çok nasıl olsa hadi anlat. Peki devam edelim. O sabah babamdan habersiz Kalula'yı görmeye gittim. olmuş. Laska, Laska nerede? Kalubayı götürürlerken o da peşlerinden gitti. Neden engel olmadın? Engellemeye çalıştım. Dinlemedin mi Tatukaz? Gah siz anneler hep aynısınız. Çocuklara fazla yüz veriyorsunuz. Onu durdurmak için elimden geleni yaptığımı inanmalısın Tatukaz. İnanmadığını söylemedim.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 Evet, bir gün mutlaka değişecekler. Sen değişmediğin sürece hiç kimseyi değiştiremezsin Tatukaz. Anla artık bunu. Sen öyle sen Nereye gidiyorsun? O cahil fakirlerle biraz daha tartışmaya. Ah Tatukaz, sen hiç adam olmayacaksın. Evet. üzümlü kalılar. Ben de yanında kalacağım. Hem de son anına kadar. Canım laskam. Son anama kadar yanında olacağını biliyorum zaten. Kesin gevezeli de durun. Hapishaneye geldik. Eh, hadi bakalım kalula. Kapıyı açtım. Gir hapishaneye. Pekala, giriyorum. Ama şunu bilin. Suçsuz bir insanı cezalandırıyorsunuz. Bana söyleme abab. Kararı mahkeme kurulu verdi. Suçsuz olup olmadığın denize atıldığın zaman anlaşılacak. Hadi sallanma da geri içeri. Ben de giriyorum. Ne? Sen sen niye giriyorsun Daska? Mahkeme seninle ilgili bir karar vermedi ki. Onunla beraber hapiste kalacağım. Denize atılana kadar. Hmm. Sorumluluk almak istemem Daska. Babanı kızdırmadan evine dönsen daha iyi edersin. Babam kalılayla kalacağımı bilmiyor ama kızmayacağından eminim. Hmm. Eminsen mesele yok. Ben de hapse girebilir miyim yani? Ee, şey görebilir. Teşekkür ederim. Eğer baban Tatukas gelip kızarsa... ...senin zorla hapse girmek istediğini söylerim Lask'a. Bunu da bilmiş ol. Tamam, teşekkür ederim. Gerekirse ben babamla konuşur onu ikna ederim. Anlaştık mı? Pekala, anlaştık. Hmm, hayret. Hapse girmek için istekli Venüslerin... ...susuz birini ilk defa görüyorum. Hıh. Ne acayip bir kız şu Lask'a. Aman kimse duymazın. onun hakkında düşündüklerime he. Hemen Tatukas'a söylerler. O da beni mahkeme kuruluna götürür. ...vakit gece yarısını buldu. Evet Kalula. Su tecrübesine tabi tutulmama sadece birkaç saat kaldı. Sen tutulsun Kalula. Biliyorum. Fakat o kahrolası balık iğnesi ortaya çıkmadı. Dün gece annemler uyurken tekrar aradım. Bulamadım. Bana inanmam bile yeter Lask'a. Sayende cesaretim yerine geldi. Bana yapılacak her türlü cezaya katlanmaya hazırım. Suçsuz olsam da. Korkuyor musun Lask'a?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 Ben de seni çok seviyorum ve... ...bunca talihsizliğe rağmen çok mutluyum. Çok mutluyum Kavula. <gülüyor> ben de öyle. Ah Laska sen olmasaydın kendimle bu cesareti... ...asla bulamayacaktım. Artık biraz uyumayı dene. Hadi Kavula. Sen yanındayken uyku tutmaz. Biliyorsun vakitte hızla yaklaşıyor. Şu kısacık vakitlere uyuyarak değil... ...seninle konuşarak geçirmek istiyorum. Ben konuşsam sen dinler misin? Elbette Kavula. kadar karşılıklı konuştuk. Gelecekle ilgili güzel planlarımızdan bir daha bahsettik. Sanki su tecrübesine tabi tutulacak Kalola değilmiştik. Onun için hala üzülüyorsun galiba. Nasıl üzülmem Baytı Bey? O beni sadece ben olduğum için seven tek insandı. Onu unutmamak ve onun için üzülmemek elimde değil. Kalola bambaşka bir insandı. Bizim ve diğer kabilelerin insanlarından farklıydı. İçinde gerçekten bir yürek taşıyordu. Hafiste kalmana karşılık babanın sana tutumu nasıl oldu? Önce çok kızdı sonra uyumuşadı. Beni anlayışla karşılaması gerektiğini anladı. Kalula'yı çok sevdiğini bildiği halde suçlamasından vazgeçmedi öyle. Vazgeçse de iş işten geçmişti Bay Tüvey. Vazgeçtiğini ilan edebilirdi. Hayır Bay Twain bizim kurallarımız biraz acımasızdır.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 Nerede kalmıştık? Ah, Kal... kalıvala hafishanede gecelediğini evet. anlatıyordum. Evet. Evet. O gece geç vakit uyumuştuk ki. Kalıval. Ne var? Ne istiyorsunuz? Ha. Kendini bu otelinde mi sanıyorsun be, he?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 O uçacak bir tane. İki kişi kalılayı kollarından ve bacaklarından tutup denize fırlatsın. Ben kollarından tutarım. Ben de bacaklarından. Hadi, hemen onu denize fırlatın. Bir, iki, üç.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 O günden beri her ay başımı tararım Bay Duvayn. Ama ne fayda. İş işten geçmiştir. Bazen biz insanlar sonunu hiç düşünmeden... ...pişman olacağımız işler yapmaya kalkarız Lasker. Evet. Bütün anlattıklarını her kelimesine kadar yazdım küçük hanım. Şimdi izin verirsen birkaç fotoğraf çekmek istiyorum olur mu? Tabii. Çekebilirsiniz Bay Duvayn. <gülüyor>